Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir. Orada arzu ettikleri her şey bulunacak. Hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vadidir. Gün gelir Allah müşriklerle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip bir araya toplar ve şöyle buyurur: Siz mi saptırdınız bu kullarımı?